rahimehullah'ın Kitab-ı Tevhid isimli büyük risalesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müellif rahimehullah'ın şu ayeti serdetti yerde kalmıştık. Diyor ki kavluhu taala Allah Teala'nın şu buyruğu Kul taala ve etlu ma harrama rabbukum aleykum ''Ella tuşrikû bihî şey'e'' De ki, gelin Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım. De ki, gelin de Rabbiniz sizlere neleri haram etti onları okuyayım. ''Ella tuşrikû bihî şey'e'' Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hiçbir şeyi ona ortak tutmayın. <gülüyor>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 Allah Tebareke ve Teala onlara neleri haram ettiğini bu ayetin ardından bu mukaddimenin, temhidin arkasından sıralıyor. O haram ettiği şeylere de اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْاً Hiçbir şeye ona ortak etmeyin sözüyle başlıyor. Bunun ardından üç ayette, üç ayet boyunca peş peşe Rabbimiz Tebareke ve Teala haram ettiği, yasakladığı emirlerini, buyruklarını bunun arkasından sıralıyor bu ayeti kerimenin kitabı tevhidle ile olan münasebeti ise inşallah Rabbimiz tebareke ve teala'nın haram ettiği bu şeyleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme onlara okumasını emrettiği haram ettiği bu şeylere bihi şey en buyruğuyla başlamış olması ona hiçbir şeyi ortak koşmamanız ona hiçbir şeyi ortak tutmayın ona şerik edinmeyin. Allah Tebareke ve Teala'nın haram ettiği şeylerin başında ona bir başkasını ortak etmek. Bir başkasını ona denk tutmak. Şerik yapmak gelir. اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Yani ona hiçbir şeyi ortak koşmayın demek. Burada söylenilmeyen, hasfedilmiş bir şey var. Hiçbir şeye ona ortak koşmayın demek. Onu tevhid edin, onu birleyin.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 Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın burada اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Hiçbir şeye ona ortak koşmayın buyruğunda daha önce bir iki ayette de zikrettiğimiz gibi iki tane umum var. اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Bu buyrukta, bu yasaklamada iki tane genel, iki tane umum lafız, hüküm var. Bunlardan birisi la تُشْرِكُوا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 İkinci faydası burada yine Rabbiniz ifadesini kullanmadaki ikinci fayda, onların bu birinci faydede zikrettiğimiz evet. Rabb Subhanahu ve teala'yı ikrar ediyor olmalarını onlara karşı hüccet olarak zikretmek içindir. Evet. Gelin, bakın o ikrar ettiğiniz Rabbiniz size neleri emrediyor. size neleri haram etmiş. Sonra onların başında neyi sayıyor? Ella tu bihi Ona hiçbir şey ortak koşmamanız.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 Şeyhülislam Abdurrahman ibni Hasan Rahimahullah gibi Fethülmecidin sahibi Bu ayeti böyle müstakil olarak zikretmiş Bunun ardından Bu ayetin ile alakalı Başka bir Abdullah ibni Mesud radıyallahu anhudan Bir eser aktarılmış zikredilmiş Bazı nüshalarda o eser Bu ayetten önce zikredilerek Bu ayete çünkü eser, eserin içerisinde işaret edildiği için Bu ayet baştan zikredilmemiş yani müellif rahimahullah burada bizim itimat ettiğimiz bu göre bu ayeti zikretmiş bu kadarlık olan bölümü De ki gelin Rabbinizin size neleri haram ettiğini okuyayım. Elle tuşrikû bihî şey'en hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Ardından müellif Rahimehullah bu ayetin ehemmiyetine binaen bu ayetin içerisindeki meselelerin büyük meseleler olmasına binaen bunun ardından Ayetin ile alakalı bir sahabi eseri zikretmiş. Sonra bu ayetin ehemmiyetine yine hatırlayacaksınız babın sonunda zikredilen mesail bölümünde de işaret etmiş. Bu ayetin ehemmiyetine büyüklüğüne bir gönderme yapmış. Bunu zikrettikten sonra diyor ki müellif rahimahullah Kalebni Mes'udin radıyallahu Anhu İbni Mes'ud radıyallahu an der ki İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud El-Huzeli radıyallahu anhu sabikine el-evvelinden ilk muhacirlerden Bedir'e, Uhud'a, Hende'ye, Rıdvan Beyat'ına bunların, bu meşahidin hepsine katılmış büyük sahabilerden diyor ki "Men اراد en ينظر الى vasiyeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetine bakmak isterse التي عليها خاتمه üzerinde onun mührü olan vasiyetine diyor ki Abdullah İbn Mesud El radıyallahu anhu <gülüyor> kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstünde mührü olan üstüne altına mührünü basmış vasiyetini okumak vasiyetini görmek isterse felyakra kavluhu teala Allah Teala'nın şu buyruklarını okusun dedi ve ardından bu ayetleri ve bu okuduğumuz makta'dan sonraki üç, üç ayeti peş peşe okudu. Kul ta'ala ve etlu ma rabb. Kul ta'ala etlu ma harrama rabbukum aleykum alla tushriku bihi şey'en. Buradan başladı. Peş peşe 3 ayet okudu. Ta ki üçüncü ayet olan ve enne haza sirati mustakiman İşte bu benim doğru yolumdur. Ona ittiba edin ayetine kadar.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 zikri geçen konuların bu ayet ve onun devamında gelen 3 ayet içerisinde zikri geçen konuların ehemmiyetine bina. İmam Rahimahullah bununla da iktifa etmemiş. Babın sonundaki meselelerde diyor ki 9. mesele olarak İzamu şe'ni 3 ayetin muhkemet 3 muhkem ayetin gayet önemli oldu. Fi suratil en'ami En'am suresindeki bu 3 ayetin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 Dikkat çekmiş. Madem ki meselelerde babın sonundaki mesailde yine bu üç ayetteki üç muhkem ayetteki bu on meselelere dikkat çekmiş. Öyleyse bu on meseleyi, on vasiyeti inşallah okumamız bunlardan haberdar olmamız bizim için faydalı olacak. Bu vasiyetler de alemlerin Rabbi Allah Tebareke ve Teala'nın vasiyetler, Onun tavsiyeleri.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 Yani Allah Tebareke ve Teala'nın ahitleridir. Bu 10 mesele. Bu ayet kerimeyi de bundan dolayı Ayetül Vesaya El Aşad vasiyet ayeti denilmiş. Bu olması vasiyet ayeti En'am suresi 151, 152 ve 153. ayetleri. Bakalım İbn Mesud radıyallahu Anhun'un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 Açık bir şekilde en faziletli amellerin Allah Subhanahu ve teala'yı tevhid etmekten sonra anne babaya ihsan etmek olduğu söylenmişti. Bunun zıttı olarak en büyük günahların Allah Subhanahu ve teala'ya eş koştuktan sonra onu ortak yaptıktan sonra anne babaya isyan etmek onlara karşı gelmek olduğu söylenilmişti. Demek ki anne babanın hakkı Allah Tebaarak Ve Teala'nın hakkından sonraki en büyük haktır ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir değil iki değil birçok makamda kendi hakkının akabinde hemen onların hakkını zikrediyor. Bakın bu vasaya el aşara ayetinde on vasiyet ayetinde de Rabbimiz kendi hakkı olan tevhidten sonra anne babanın hakkını zikrediyor. Allahü Şerikü Bihi Şeyen hiçbir şeye ona ortak koşmayın ve bil valiğini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 وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ demek, fahişeyi yapmayın. Ona sebep olacak şeyleri de yapmayın demek. Dördüncü vasiyet. Beşinci vasiyet. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haklı olmak hali müstesna, haram ettiği cana da kıymayın. Allah'ın haklı olmak hali müstesna,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 bir hak gerektiği zaman Allah Teala'nın koyduğu bir şeriat hükmü sebebiyle helal olabilirler. Onlarda nelerdi? Birinin bir bir, bir başkasının canına kıyması, en nesru bil nefs eserde geçtiği gibi veya efeyi bu zani bir kimsenin başından evlilik geçmiş bir kimsenin zina etmesi veya et <gülüyor> dinihi bir kimsenin dinini terk etmesi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 Yerine getirin. Ölçüle ve tartıda Bunların adil olmasına Dikkat edin Adaletle bunlara Vefa edin. Ardından diyor ki Rabbimiz La nükellifu nefsen illa gus'aha Ve biz hiçbir nefse hiçbir cana Kaldıramayacağından Tahammül edemeyeceğinden fazlasını yüklemeyiz Ölçüye ve tartıya adaletle Vefa edin Adaletle onları yerine getirin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 Bu ayette ikinci ayette kaç tane vasiyet var? 4 vasiyet. Birinci ayette kaç vardı? 5. Be kaç etti? Dokuz. Dokuz vasiyet. Şimdi kaldı bir vasiyet. Diyor ki: "Ve enne hada sirati mustaqimen fattabi'u." İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Buna ittiba edin. Bu da bir vasiyet. İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Buna ittiba edin. "Ve la tattabi'us diğer yollara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 Yani kim bu vasiyetleri okur? Bunları anlar. bunlara, Bunlarla alakalı tezekkür eder. Bunlardan dert çıkarır. Aklını başına toplarsa bu konularda sakınırsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin altında mührü olan vasiyet namesini yerine getirmiş demektir. Zira o bundan başka Allah'ın kitabındaki bu buyruklardan başka bir vasiyet bırakmadı. Son vasiyette وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه bu benim dost doğru yolumdur ona ittiba edin Bu vasiyette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yine Abdullah bin Mesud el-Huzeli radıyallahu anı İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah'ın müsnedinde yaptığı bir rivayette şunu aktarıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize kendi eliyle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 işte bu ayeti okuyor. Allah Tebareke ve Teala'nın Bu benim dost doğru yolumdur. Buna ittiba edin. Bu yollara uymayın. Yoksa bu yollar sizi ondan uzaklaştırır. Bu şemada çok büyük faydeler var. Bu, bu, bu şemada büyük faydeler var. Düşünüldüğü zaman, teemmül edildiği zaman bu faydeler görülebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin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 Böylece ülke aslı almış olacak. Böyle dünya aslı almış olacak. Bizim ıslah metodumuz bu değil mi sünnette öğrendiğimiz? Seleften öyle ıslah metodumuz bu. Bu yol uzun mu? Bu yol çok uzun. Bu yolun uzun olmasında şaşıracak bir şey yok. Bizim önderimiz zaten bu yolun uzun olacağını ne yaptı? Bak şemada gösterdiği "وأن <gülüyor> هذا صراطي مستقيما فاتبعوه" İşte benim dost or yolumdur. Ona ittiba edin.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 İmam Rahimahullah'ta mesail bölümünde buna işaret ederek bu ayetlerin En'am suresindeki bu üç ayetin selefin indinde olan ehemmiyetine işaret edip bu on vasiyetin, Allah Subhanahu ve teala'nın bize yaptığı bu on vasiyetin birincisinin ne olduğunu beğen ediyor? Şirk, şirkten nehyetmek, şirki yasaklamak. Yani Allah Subhanahu ve teala'nın tevhidini emretmek ayetin Kitab-ı Tevhid'in bu babıyla olan münasebeti burası. Bundan sonra bir hadis kaldı bu bakta. Onu da yani bugün okuyup babı bitirmeyi e, tasarlıyorduk. Ancak vak vakit doldu. Arkadaşlar da yoruldular. İnşallah önümüzdeki mecliste de onu tamamlayalım. Subhanakallâhumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estaghfiruke ve etûbü ileyh. Rabbimiz subhanahu ve bu açık, muhkem ayetlerdeki